Edep Bölümü Bölüm 84 Utanma Duygusu ve Ona Teşvik Hadis 681 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, utangaçlığın fazlalığı dolayısıyla kardeşini ikaz eden ve bu huyundan vazgeçirmeye çalışan Medineli bir adamın yanından geçti ve onu kendi haline bırak. Varsın utansın. Zira utanmak imandandır. Hadis 682. İmran İbni Hüseyin'den. Allah onlardan razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haya ancak hayır getirir. Müslim'in değişik bir rivayetindeyse, haya, bütünüyle hayırdır buyurulmaktadır. Hadis 683 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, nakledildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman 60 veya 70 kadar bölümdür. Bunların en üstünü, La ilahe illallah, demektir. En aşağısı ise zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Utanmak da imandan bir bölümdür. Hadis 684. Ebu Said el-Hudri Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem perde arkasında gizlenen bir bakire kızdan daha utangaçtı. Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde, hoşnutsuzluğu yüzünden belli olurdu.